1944'te sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya gelir İsmet Özel. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamlar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. 18 yıl Devlet Konservatuarında Fransızca okutmanlığı yapar. İlk şiiri 1963'te Yelken Dergisi'nde yayınlanır. İsmet Özel'in bu tarihle birlikte yazın, düşün ve sanat dünyasındaki serüveni de başlamıştır. Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak ter, yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak... Onların yardımıyla dünyamıza acıdım. Dünya, çıplak omuzlar üzerinde duran. Herkes alışkın, döl yatağa bersalarla avulanmış bir dünyaya. Benimse dar, çünkü dargın havzalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah. Sonra kalbim gümrah, ırmakları tanımaktan kaygulu. Sakın stik sularının heyulası sanmayın. Er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu, biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz. Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak, ne ellerin hırsla yaban tutuşu, ne fabrikalarda biteviye üretilmekte olan kahır, dev iştihasıyla bende kabaran aşkı yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağar. O ferah ve delişmeyen birçok alınlarda betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır. Çelik teller ve baruttan çatılınca iskeletim, şakaklarıma dayanınca güneş, can çekişen bir sansar edasıyla uğultudan fark edilmez olunca konuştuğum, kadınların sahiden doğurduğuna, toprağında sürüldüğüne inanmıyorum. Nicedir kavrayamam haller içinde halim. Demiri bir hecenin sıcağında eriyorken gördüm. Bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü. Su içtiğim tas bana merhaba dedi, duydum. Duydum yağmurların gövdemden ağdığını. Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden. Aşk için bir vaha değil, aşka otağı yaratan. Sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları bir harfin. Başlattığı yangınla söndür. Beni bir ses sahibi kıl. Kefarete hazırım. Öyle mahzun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.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 Yatak çarşaflarını sıkışsa bile aşk var. Yalnız bir titreşim olsa ya da bir kıpırtı kalsa...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 Yapa Yapayalnızlık diyen ağlar demeyen ağlar Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var, aşk var Kaftanın ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa ya da bir kıpırtı kalsa ilaç İlk kitabı Geceleyin Bir Koşuyu 1966 yılında çıkaran İsmet Özel'in büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet İsyanı 1969 yılında yayımlanır. 1970'te yakın arkadaşı Atavol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır.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 Matahariler casus, alkaponlar gangster, inmem gerek göz bebeklerimin altına. Beynimin ortasına büzülmeliyim, gevşeyip kımıldayabilirim oradan. Sonra dum di dum, duri dum dubida, kendi kalbimle zamanım arasındaki sarkaç, püskürtüyor beni dünyaya. Bırakıyorum zerreciklerime kadar emsin beni. Atlantik ve Pasifik ve Beş kıta.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 Bir çok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede yüklenme, özlenme. Sakladığın şey her neyse beni üzerme. Öyle çok şey var ki içimde. Hep sustu konuşmak yerine Konuşmadı Belki yanlış yoldayız Kaybolduk, kaybolduk Gizleyince kendimizden yorulduk Her hatada telafi gerekli durduran gurur mu kibir mi öyle çok şey var ki içimde hep sustu konuşmak yerine konuşmadı 1974 yılına gelindiğinde ise o zamana dek İsmet Özel içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri bir değişim yaşayacaktır. İsmet Özel'in şiirleri Devinim 60, Biriliş, Dönem, Papirüs, Şiir Sanatı, Türk Dili, Yeni Dergi gibi dergilerde yayınlandı. İkinci yeni şairlerinin özellikle Edip Cansever, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, Ece Ayhan, genel etki alanındaki ilk şiirlerinde özgün duyarlılığı, gözüpek ve yeni bir imge dünyasıyla göze çarpan İsmet Özel, Evet, isyanda topladığı şiirleriyle 60 sonrası topluncu şiirimizin en ilginç ve seçkin adı olarak belirdi. Sana durulanmış kelimeler getireceğim, pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler... Kelimeler, bazıları tüyden bazısı demir Seni çünkü tik tutacak bilirim Kabzenin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir Zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi nefti Acıktım, bitlendim, bir yerlerim sancıdı Sökmedi ama, hoyrat kuralları faşizmin Çünkü kalbim aşktan çatlayıp yarılırdı her sabah çarpışarak çekilirdi karanlık alnacımdan. Acılar bile duymadım kof yürekler önünde. Beynim her sabah devrimcinin beyniydi. Ayaklarım donukladı gel gelelim sağlığın yerinde mi? Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor halkın doğurgan dünyasına dalmakla, onların güneşe çarpan sesini anlamayan dört duvarın, tel örgünün, meşhur yasakların sahipleri seyir bile edemezken içimizdeki şenliği, yılgı yanımıza yanaşamazken, bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat yıkılmak elinde mi? Boşuna mı sokuldu bankalara, petrol borularına kundak, kurşun işçinin böğrünü boşuna mı örseledi? Varsın zindanların uğultusu vursun kulaklarımıza. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki. Bu yürek gökle barışkın yaşamaya alışmış bir kere ve inatla çevrilmiş toprağın çılgarına. Yazık ki uzaktır kuşları. Sokaklarıyla bizim olan şehir. Ama ancak laneti hırsla tırpanlayamamak koyuyor insana. Öpüşler, yatağa birden yuvarlanışlar, Sevgiyle hatırlansa bile hatta. Köpüren köpürtücü bir hayatın nadasıdır kardeşim bütün devrimcilerin çektikleri. biliriz dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır. Dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim arkadaşların ki. Pusmuş bir şahanız şimdilik. Ne kadar şahan olsak ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanılacak. Nasıl nasıl gitti? Alıştım sende, rahat mısın artık İstanbulda? ile başlayan şiir serüveninde 1960'lı-70'li yıllarda toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazdı İsmet Özel. 1974'ten sonra mistik bir yöneliş içinde oldu. Şiirleri atak, coşkulu, hırçın dizeler ve çarpıcı imgelerle örülüdür. Atılgan ses tonu, taşkın duyarlılığı, şiirlerindeki coşkulu ritimler ve vurgular, çarpıcı ve yeni benzetmelerle bu şiirler... Yeni kuşakları büyük ölçüde etkiledi. 1970'li yıllarda İsmet Özel toplumcu dünya görüşünden uzaklaşarak mistik bir dünya görüşüne yöneldi. İsmet Özel yeni içeriği toplumcu şiirde ulaşmış olduğu biçimsel ustalık öğeleriyle aynı ritim, vurgu ve tonlamalarla aynı gözü pek ve özgün benzetmelerle yansıtmayı denedi. Yüzüme bak ve yüzümü hırpala, yüzümü değiştir, dağlı bir anlatım bırak. Sen her hafta oğlunu leğende yıkayan hayat, yaban, diri memelerinden ısırmak, dudaklarındaki tuzu dudaklarımı almak için çok oldu tepelere vurdum kendimi. Bulutlara karıştım ve karanlık kahvelerde tıraşı uzamış adamlardan huylarını öğrendim senin.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 Çünkü biz savaşmasak, anamın giydiği pazen, sofrada böldüğümüz somun, yani ısçacık benekleri çocukluğumun, cılk yaralar halinde yayılırlar toprağa. Etlerimiz kokar, gökyüzünü kokutur. Çünkü biz savaşmasak, uzak Asya'dan çekik gözlerimiz, Küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmasak, gümgüm güm vurur mu kömürün kalbi kozluda? Kesanda, kandeharda ümüğüne basılır mı vahşetin? Ve sen boynunu öperken beni sarhoş bir okyanusla titreten hayat, sevgilim olur musun? Ben savaşarak senin bulanık saçlarından tutup, kibirli güzelliğini çıkartıyorum ortaya. Dünya kirletilmez bir inatla dönüyor. Altımıza yıldızlar serpiliyor. Yüzüm suya davranıyor koşaraktan. Ve inzal. <gülüyor> Nasıl böyle kaldın? Uyurken eskimeyen eskise de değerlenen. Sen nasıl başardın? Yüz yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Yoksa sende sade? Eski bir hırka var omzumda Aşka inanırdım her hütremle Hiçbir yük yoktu, yoktu omzumda Sıradan güzel Başardım yüz yıllık ağaç gibisin nasıl böyle kaldım duyurken eskimeyen eskise de değerlene Sen nasıl başardın yüz yıllık ağaç gibisin nasıl böyle kaldın? Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın? İsmet Özel'in şiir kitaplarından bazıları Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalıdır. Evli ve dört çocuk babası İsmet Özel, Çengelköy'deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.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 Neye ne diye gittin yalnızlık çöktü ağır ağır Zorsun aklımı zorluyorsun çıkmaz bende bu leke kalır Hesabı kapatmadan yükümü azaltmadan buhar olup uçmadın ya Bir günde ne oldu bitti fikrini ne değiştirdi kimseye anlatmadım daha Kaybettim seni şarkılar beni avutmaz bir gün Kaybettim seni, matemin beni yakıyor bugün. Kaybettim seni, şarkılar beni avutmaz bugün. Kaybettim seni, matemin beni yakıyor bugün. Yoksa beni mi yokluyorsun, haksızlık bu cezaır. Kara bulutlar üstüme düştü, güneş tutuldu.